1374 numaralı konu, Hz. Ali'nin, İbni Mesud, Ebu Musa, Ammar, Huzeyfe ve Selman'ın bilgisi hakkında söyledikleri, Hz. Ali'ye vardık, ondan Resulullah'ın eşhabını sorduk, o da, siz hangisini soruyorsunuz, dedi, bize Abdullah bin Mesud'dan haber ver, dedik, Hz. Ali, o Kur'an ve sünneti öğrendi, sonra, yeter, dedi, gerçekten de bu yeterlidir, dedi. O halde bize Ebu Musa el-Eş-Ari'den haber ver, dedik. hazret Ali, o ilimde bir boya ile boyarmış, sonra oradan çıkmıştır, dedi. Ammar bin Yasir'den bahset, dedik. hazret Ali, o unutmuş bir mümindir. Hatırlatıldığı zaman hatırlar, dedi. Bize Huzeyfe'den haber ver, dedik. hazret Ali, o, münafıkları en fazla bilen sahabiydi, dedi. Ebu Zerre'den bize haber ver, dedik. Hz. Ali, o, ilmi öğrendi, sonra onu taşıyamadı, dedi, bize Selman'dan bahset, dedik, Hz. Ali, o hem öncekilerin, hem sonrakilerin ilmine yetişen bir kimsedir, dibine inilemeyen bir ilim denizidir ve o, biz ehlibeyttendir dedi, o halde ey müminlerin emiri, bize kendinden haber ver, dedik, Hz. Ali, beni benden mi soruyorsunuz, ben o kimseyim ki, sorduğum zaman Hazreti Peygamber cevap verirdi, Sustuğum zaman da Hazreti Peygamber bana öğretmeye başlardı, dedi.